Inna 500 le, wa is wa stahijnu, Wa stahiru, wanneer min le heeft, wa min een sjoororrijan, Men wanneer hij zegt dat hij een le heeft, wanneer hij zegt la hij een le la is hij een le heeft, is hij een le Ona hamd eder, ona sığınır, ondan bağışlanma dileriz. Amellerimizin kötülüklerinden, nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Muhakkak ki Allah kime hidayet ettiyse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırdıysa ona hidayet edecek yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve rasulüdür. Ya een jullie leven er maar nu takullah hakka tukati walata mutuna illa waantum Muslimoon. Ey, Imane dan ners Allah tan onayara shirshekil de korkun. De anjak musluman nororak jamverin. Ja, een jullie leven er maar nu takullah hawk. Ve... Ja, een jullie levi khalakakakum min nefsi wahida. Waar halak a min ha zauja ha, wat betha min hu marijaal en kathiran wanisa. Wat takullah al levi tasa aluna bihi wal erham in allah hakana alaikum rakiba. E in sonnard. Sizi beer teknefistan yaratan. Ondanda echinivaredan. De her ik is chok er kek de kadun to return Robin's korkum. Adna anarak beer birn ze delectable Ve akrabalik bağlarına riayetsizlikten de sakının. Muhakka ki her ne yaparsanız Allah bunu hakkıyla gözetlemektedir. Ya eyyuhel lezine amenut takullaha ve kulu kavlen sedide. Yuslihlekum amalekum ve lekum zunubekum. Ve men yutiillaha ve rasulahu, fe kad faze Ey iman Allah Allah'tan O'na yaraşır şekilde korkun. Ve sözün doğru olanını söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Gerçekten de kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Ama بعد. فإن أستق الحديث كلام الله وخير الحديث. <hediyu> Mohammed in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdefâtuhe. Ve kulle muhdefetin bid'ah. <'a> ve kulle bid'atin dalâleh. Ve kulle dalâletin finnâr. <fî> ve bundan sonra, Sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en doğrusu, Muhammed Vesselam in vesselam'in yoludur. Bu dine sonradan giren her şey bid'at. Her bid'at sapıklık. Ve her sapıklık da ateştedir. Arkadaşlar zaman zaman mealini veriyoruz. Hudbetül Haci'yi. Aslında yani benim tavsiyem içinde birçok hem ayetler hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırat-ı müstakimi tarif ettiği bir usulü belirleyen bir hutbedir Hudbetül hacı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbelerinde, nikah merasimlerinde, ve vesail konuşmalarında söze bu şekilde başlardı. Dolayısıyla isterseniz biz size yardımcı olalım bu hutbeyi sizinle paylaşalım. Siz bunu ezberleyin inşallah. Siz bunun içerisindeki aleykümselamın ayetleri ezberleyin, bu hutbeyi ezberleyin. En azından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetine vakıf olursunuz. Akide dersine geçen hafta değinmiştik ve bu akide dersinde akidenin tanımını yapmıştık. Doğru akideye toplumların olan ihtiyacı yani her toplumun bu akideye ihtiyacı var. Çünkü mutluluk bu akideyle mümkündür. Bu sebeple bunun önemini konuşmuştuk. Can ve mal emniyetinin sağlanacağını efendim ırzların konulacağını ve buna benzer emniyetin sağlanacağını bu akideyle mümkün olduğunu haber vermiştik. Ve yine Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin yeryüzüne ilk şirkin nasıl bulaştığı, nasıl başladığı, kim hatırlatacak onu bize nasıl başladı şirk? insanlara yardım eden, herkes içinde de iyi bilinen insanlar vardı. Bu insanlar vefat ettikten sonra şeytan aleyv Nale o nesile vesvese vermeye başladı. Onları unutmamak adına resim çizmelerini, onların heykellerini yapmalarını, işte biblolarını yapmalarını, işte bir yerlere onları çizmeleri ve doğru olmayan şekilde onları ücretmelerini istedi. O nesil de bunu böyle yaptı ondan sonra gelen nesile ise o millete sizin babalarınız onlara bu sefer daha da abartarak vesveselerini daha da azdırarak sizin babalarınız onlardan yardım istiyordu diyerek onlara daha çok vesvese vermeye başladı <gülüyor> ve o nesil bu sefer ondan yardım istemeye başladı ve Allah'ı unuttular. Allah'a şirk koştular. Allah'a şir koştular. Allah'tan yardım dileyeceklerine veya ona ait sıfatları. Başka insanlara verdiler. O vefat eden insanlara verdiler. Yani Allah'la beraber başkalarına evet. sığınıp başkalarından yardım evet. istemeye başladılar. Evet. Yani onları ilahlaştırdı. Böyle Böylelikle Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı o kavme gönderdi. İlk şirk o dönemde başlamış. Peki Nuh Aleyhisselam gelince onları neye çağırdı? La evet. La ilahe illallah. <Gülüyor> İlahukun ilahum vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Buna çağırdı. Peki onlar, Nuh Aleyhisselam bu daveti ona yapınca, onun davetine kim engel oldu? Kimler? Yani Nuh Aleyhisselam'ın heh, kavmin ileri gelenleri. Onlar bırakmayın. Babalarınız da bu yoldaydı. Evet, o kavmin ileri gelenleri. Yani nedir isimleri? Mele takımı dediğimiz. Mele ya da molla, ileri gelenleri. Önde gelenler. Evet alimleri dediler ki amana siz bırakın bu adamı dinlemeyin. Hani geçen hafta örnek verdik buna. Yani bu adam Wahabidir, bu adam Selefidir veya bu adam yani her neyse o günkü şeytanın perdelediği şey neyse o perdeyi kullandı. Ve Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam bunlara davette bulunduğu hangi ayet hangi ayeti de örnek vermiştik. Evet, Nuh suresi 23 ve 24. ayette ne diyorlar? Ve la Ali alihetekun. Sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Ve la tederunne vette, ve la suaa ve yegute ve yeuukana nasra. Ey bu isimler kimin isimleri? Salih kimselerin isimleri. Ancak o zaman ilah olmuşlar. Yani bugünün adı Hıdır'dır, bugün adı Ablukadir'dir ama o gün isim böyleydi. Nu Aleyhisselam tabii Allah azza ve Celle'ye iltica de bunları söylerken diyor ki geboord en dat de wijze van de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de yıl. yıl. yıl de evet, dag Ve kânen nâsu ummeten vahideten ve ahtelefu. Insanlar tek bir ümmet idiler, sonra ihtilaf ettiler. Evet. Şimdi, o halde, ehl-i sünnet vel cemaat nezdinde ilim elde etme yolları nelerdir? Nelerdir arkadaşlar ilim elde etme yolları? Haydi böyle bir soru sorak. Yani hani bizde bazı ilkokuldaki hocalar gibi yapak dersi öğretmeden i̇lim soru sorak. İlim evet. Yani ilim elde etmenin yolları falan usta falan hoca falan kişi mi yoksa Kur'an ve, Kur ve Sünnet. O dediğiniz şahıslar ve mecitnizler şuraya dayanmadan yani Kur'an ve Sünnet'e dayanmadan hiçbir şey ortaya koyamazlar. İşte sıkıntı burada başlıyor hocam. Herkes de Kur'an ve sünnetten iz diye hareket ediyor. Biz bu yolları iz diye gidiyorlar. He. Sıkıntı burada başlıyor. Aynen. O yüzden biz neyi ekledik buna? Sahabe anlayışı. Kur'an sünnet, Kur'an sahih sünnet ve ashabın anlayışı. Dikkat edin Kur'an sünnet demiyorum. Niçin? Çünkü adam diyor ki bu sünnet bu sünnet halbuki bir de atlara dalmış. Niçin uydurmaları sünnet zannediyor? O yüzden sahih sünnet. Yani sahih mesnede dayanan Efendim tahriçiği yapılmış e, hadis alimlerinin sahih olarak ortaya koyduğu sünnet ve ne? icma ettiği ve ashabın anlayışı. Herkes aynı doğru söylüyorsun Mehmet kardeş. Yani e, millet hepsi diyor ki: "Nahnu al-Kur'an ve's-Sunne. Biz Kur'an ve Sünnet üzeriyiz." Herkesin iddiası bu. Ali Seyyidü'l-Selam diyor: ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet de tijd. heb het niet in de tijd. Ik heb het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 Birincisi Kur'an-ı Kerim. Çünkü Rabbimiz Şura Suresi 10. Ayette şöyle buyuruyor. وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman onun hükmünü vermek Allah'a mahsustur. Yani burada Kur'an'ın delil olabileceğine, hakem olabileceğine işaret vardır. Ve yine Araf Suresi'nin üçüncü ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. <gülüyor> İttebi'u ma unzila ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olunuz. Rabbinizden size indirilene tabi olunuz. Yani burada Kur'an ancak Kur'an tek başına yeterlidir veya böyle bakanların helakta olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bir diğeri sünnettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, onun sünnetinin tamamı vahidir, vahidir. Nitekim Rabbimiz Necm Suresi 3 ve 4. ayette şöyle buyuruyor. Wama je il hawa een kennis hebt? Je hebt geen kennis. zaman hebt geen kennis. Je zaman geen kennis. Je hebt geen kennis. Je hebt geen kennis. Je hebt geen kennis. Je hebt geen kennis. Je hebt ik traf in dat kilo dat ik heb gedaan. En ik heb mezelf geïnteresseerd in de birhadiste. Ashab onun o ağlaması in ağladığını görünce dat ki, ey gedaan. Resulü niçin böyle ağladınız? in dat kilo dat en stafir lehe. Felem je denni. izin istedim, ona istiğfar in için bana izin ziet Annesi. Ancak onun kabrini ziyaret in için izin istedim, bana izin verdi. Hadisin devamında. Şimdi in demek istiyorum? Bakınız burada bile de ey vahiyle dayalı söz söylüyor. Ya da senin baban ateşte, benim babam ateşte demesi. Ya da je emretmesi, her ne olursa olsun. وما ينطق عن الهوى او هو ضن konuşmaz O yüzden Ali Seyyid'in sünneti çok büyük önem arz ediyor. Ve yine Nisa suresi 59. ayet de bizi buna çağırır. Ayette diyor ki: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan ferduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir. Dalika khayrun wa ahsanu wa ahsanu ta'wila. Ey iman ederler. Bir konuda zaman Falanja hocaya gidin demez Demur. Falanja Falancaya gidin demiyor ayet. Ne diyor? bir konuda Allah'a ve Resulüne ve sizden olan emir emir sahiplerine itaat edin dedikten sonra, bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resulüne götürün. Yani onların hükümlerine götürün. Kur'an ve sünnete götürün. Eğer ahiret gününe inanıyorsanız, eğer ahiret gününe inanıyorsanız, Bunu Allah ve Resulüne götürün. Bu sonuç itibariyle hem daha hayırlı hem sonuç itibariyle daha güzeldir. Niçin ayet diyor ki, onu, ahirete, onu Allah ve Resulüne götürün eğer ahirete inanıyorsanız. Demiyor eğer muttakiyseniz ya da demiyor eğer Müslümansanız. Niçin ahiret? Kim buna cevap verebilir? Heh. Çünkü burada Allah'ın hükmüne giden kimse, Bunun karşılığını mutlaka alacaktır. Ve bu hükme giden kimse, diyelim ki hakim hükmünde hata etti. İçtihadında. Yani hüküm verirken birisinin ağzı iyi laf ediyordu ona uydu ama hata etti. Yani yine o kişinin hakkının zayi olmayacağını, ahirette bunun karşılığının verileceğiyle ilgili, ey Allah Azza ve celle eğer ahiret gününe inanıyorsanız diye o hükme teslimiyeti, haber vermektedir. Ve yine bir delil daha getirecek olursak Ahzab suresinin 36. ayetidir. Burada Rabbimiz Sübhanahu wa Taala şöyle buyuruyor. Ve ma kana li mu'mini ve la mu'mineti iza kadallahu ve rasuluhu amra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 Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman tercih yapma hakkına sahip değildirler. Arkadaşlar bu çok önemli bir ayettir. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadın tercih yapma hakkına sahip değildirler. Yani bu işe nefislerini katamazlar. Görüş beyan edemezler. Fikir söyleyemezler bana göre şöyle bizce böyle de olur diyemezler ne yapacak teslim olacak Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman kim peki kim böyle yaparsa nedir Allah ve Resulü'nün emrine karşılık kendi görüşünü beyan ederse ya da onların emrini alıp alma noktasında teslim olmayan kimse nedir ayet'in haber verdiği. Vemen yusillâhe ve rasuluhu. Kim Allah ve rasulüne isyan ederse büyük bir sapıklıktadır diyor. Yani bu isyandır. Bu isyandır. Dolayısıyla. Mesela. Nur suresi 63. ayette Rabbimiz haber veriyor. Onun emrine muhalefet edenler. Başlarına acıklı bir azabın gelmesini beklesinler. Bir tanesi İmam Malik'e soru soruyor. Diyor ki ey İmam nereden ihrama gireyim? Mesela diyelim ki Medine'de Zulhuleyfe denilen bir bölge var. Orası Mikat'tır yani ihrama girilecek yerdir. Medine Mescid-i Nebevi daha geridedir. İmam Malik'e sorunca diyor ki nereden gireyim? Diyor ki Yani Rasulullah ﷺ ging er yerden. Yani Zulhuleyfe'den. Adam, yani ben mescitten gireyim diyor. Yani birkaç kilometre daha geriden gireyim kilometer çok sevabı olur. Bu mantıkla diyor ki, ben oradan gireceğim. O zaman İmam Malik, waarom ona bu ayeti okuyor. Onun emrine muhalefet edenler. Ey senin Nebin Hij Vesselam buradan girdi. İhrama sen de buradan gir. Senin aklına birkaç kilometre daha geriden ihrama girmek daha çok sevap olur gelebilir. Ancak Allah ve Resulünün hükmü karşısında hevaya tabi olmak sapıklıktır. Dolayısıyla biz bu akidemizi alırken bütün ilim yolları yani fıkıhta ve diğer şeylerde nasıl takip ettiğimiz Kur'an ve sünnetse aynı şekilde akidemizi de Kur'an ve sünnet belirleyecek. Yani falan canın görüşleri falan canın anlayışı bizim akidemiz değildir. Bizim akidemiz, ashabın akidesiyle örtüşmelidir. Arkadaşlar, Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselatü vesselam'a kadar bütün Enbiya'nın ve onlara bağlı olan ümmetlerinin akidesi aynıdır. Akide de değişmezler. Bütün Enbiya'nın ortak çağrısı la ilahe illallah'tır. Dolayısıyla biz bakacağız, biz inanç esaslarımızı gerçekten Kur'an ve sünnete uygun mu? oluşturduk. Sahih akideye sahip miyiz? Ve bu akideye biz muhtacız. Kurtulacak olan tek bir inanç, tek bir akide var. O da bu akidedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in getirdiği ve Allah Azze ve Celle'nin emrettiği akidedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Hadis Buhari'de geçiyor. Enes bin Malik rivayet etmiş. Peki bu doğru akideden sapma nasıl oluyor? Kim ve rahmetullah. Şöyle diyelim. Adem Aleyhisselam'dan sonra insanlar tek bir ümmetti değil mi? Tek bir inanç üzerelerdi. Onlar bu akide üzerinde giderken yani bu yol sırat-ı müstakimdir. doğru yoldur. Bunun sonunda cennet var. Burada giderken şeytan gelir onları bu yoldan ne yapar? Saptırır. Saptırır. Allah subhanahu wa ta'ala bir e, rasul gönderir. O bunları çağırır. İman edenler kurtulur. Etmeyenler helak olur. Bu hep böyle devam eder. Bu hep böyle devam eder. O yoldan sapanlar helak olur. O yolun üzerinden sapma olduğu zaman Allah Azze ve Celle onlara bir Resul gönderir ve onları hak yola, dost doğru yola davet eder. Peki bu sapmanın nedenleri nelerdir? Birincisi doğru inancı bilmemek. Doğru inancı, sahih akideyi bilmemek. Arkadaşlar bu dersler takip edildiğinde inşallah biz bunları belirleyeceğiz, bunları ortaya koyacağız. Sahih akideyi bilinmesini sağlayacağız ve bunun üzerinde ısrarla duracağız. Yani Allah azze ve celle kıyamet suresinde buyuruyor 36. ayette. E yahsabul insan en yutrak sudan. İnsanoğlu başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Hayır. insan başı boş değildir. Mutlak manada, yaratılışından sorumludur, kulluğundan sorumludur. <gülüyor> Sapmaların en önemli ve birinci sebebi, doğru inancı bilmemektir. Bir Müslüman, rüzgarın önündeki çöp gibi değildir. Ey bilinçle, delillerle, ki din tevkifidir yani delile dayalıdır, hareket eder, ey delilsiz, hareket etmez, Ve Allah hani ayette buyuruyor ya Rabbim subhanahu wa Böyle dümdüz o yol üzerinde yürüyen mi yoksa sürünen kimse mi istikamet üzeredir. Yani Müslümanın önünde Kur'an ve sünnet gibi bir nur var. Bir aydınlatıcı var. Dolayısıyla inancından gafil olması onun için büyük bir musibet olarak yeter. İlk sebep doğru inancı bilmemek. Doğru inancı bilmeyen adam ne yapacak? Bulaşacak veya kim çıkarsa kim bir şey söylerse ona uyacak. Diyecek ki ha budur diyecek. Evet. Detaylarını ve şer'i delillerini öğrenme hususunda gerekli gayreti göstermemek. Yani doğru akideyi elde etmek için detaylara ve şer'i delillerini elde etme noktasında Gerekli gayreti göstermemek. İkincisi, batıl bile olsa ataların ve mensubu oldukları kavmin inançlarına bağnazca bağlı kalmak. Taklit derslerimizde bunu görmüşsünüzdür. Yani atalarının dinine, inancına Hı. taklitle delilsiz, burhansız, sırf öyle gördüğü için inanmak. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru akideyi elde etmeye engel bir durumdur. İmam el-Bani rahimehullah'ın bir sözü var. Ben onu çok önemsiyorum bu sözü. Diyor ki cehalet cehalet diyor ilimle giderilir. Cehaletin ilacı nedir cehaletin? İlimdir. İlimle giderilir. Ancak diyor cehaleti ilim sanmak diyor çok kötüdür. Yani adam cehaletini ilim sanıyorsa işte burada sıkıntıdır. Bunu aşmak bunun ilacı ne olacak? Haydi cahil diyor ki ben cahilim yani ben ilim talep ediyorum. Buna ilim verirsiniz. Bunun hastalığını giderirsiniz. Peki adam cehaletini ilim sanıyorsa ne olacak? Ki biliyorsunuz çoğunluk bundan oluşuyor yani maalesef. O zaman siz batıl, adamın gözünde batılsınız. Niye? Çünkü kendi bid'atini, kendi cehaletini ne görüyor? Hak görüyor. Mesela bir gece uyduruluyor, o gecede bir takım şeyler yapılıyor. Siz dediğiniz zaman, vallahi bu dinde yok dediğiniz zaman, ya bu adam nasıl bir adam diyorlar ya. Bu adam uçmuş diyorlar yani, gitmiş diyorlar yani. Bu adam sapmış diyorlar. Niçin? Çünkü onun gözünde şaşa. Camilerin dolması, o güne bir iltifatın yapılması, onun hak olduğunda bir gerekçedir. Halbuki ilim elde etme yollarında kalabalıklara bakınız demiyor Allah Azze ve Celle. Ne diyor ayetlerde? Aksine çoğunluk yeriliyor, azınlık övülüyor. Nasıl? İnsanların çoğuna uyarsan seni saptırırlar diyor ayette. Bir başka ayette de insanların pek azı şükreder buyuruyor Rabbim Müslümanı Dikkat edin bu azınlık övülmüş, bu çoğunluk yerilmiştir. Aynı da geçen hafta konuştuğumuz Nuh aleyhisselam gibi 950 yıl boyunca tevhide davet ediyor. Ve gerçekten ona inanan en fazla rakam 15 kişi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Bana diyor ümmetler gösterildi. İşte bir tane kalabalık gördüm kendi ümmetim sandım. Ey o Musa aleyhisselamın ümmeti. Sonra bizim ümmetten bahs. Sonra diyor ki bazı enbiyalar bana gösterildi. Yani bu farsçasıyla diyorlar peygamber yani. Onlar bana gösterdi. Bazı peygamberlerin yanında on kişi, bazılarının en sonünür diyor. Bazı peygamberlerin yanında bir kişi. Ve bazı peygamberlerin yanında hiç kimse yoktu. Ne yapacağız arkadaşlar? Çoğunluk ortada. He. Ey pe peygamber, ey peygamber, biz seni yalanlarız şu çoğunluğa mı uyarız diyeceğiz. Hı? Dikkat edin. Belki o dünyadayken yani onu yalanlayan insanlar orada o kişi Allah Azza ve Celle'nin Resulü olan kişi tek başına haşrolunuyor. Ümmeti yok. Ona iman etmemişler. Onu yalanlamışlar. Veya kendilerini ona nispet etmişler. Aynı bugünkü gibi. Mesela diyorlar biz İsevi'yiz ama İsa Aleyhisselam onlardan beridir. Dikkat edin. Bu da çok önemli. Biz Museviyiz ama Musa aleyhisselam bunlardan beridir. Bunların sapıklıklarından şirklerinden. O zaman ben Muhammediyim diyen kimse Muhammed aleyhisselatü ve getirdiği menhec üzerinde olmak zorundadır. Çok önemli bir söz söylüyorum. Çok önemli bir söz söylüyorum. Muhammediyim demek aleyhisselatü ve onun sünnetinin izlerini üzerinde taşımaktır. Onun gösterdiği Sırat-ül müstakim üzerinde olmak için gayret etmektir arkadaşlar. Bu önemli bir kaidedir. Her ne yapıyorsanız, hatu burhanakum in kuntum sadıkî. Eğer doğru sözlülerseniz, buyurun bize delilinizi getirin. Ayet öyle diyor. Bize delilinizi getirin. O halde burada cehaletin akidede büyük sapmalara yol açtığını görmekteyiz. Bizim cehaletimiz nasıl anlaşır biliyor musunuz? Mesela. Allah alem Fudayl bin İyad. yaz diyorlar Fudayl bin İyad. Bir sözünde diyor ki Allah alem oydu ya da İbni Kayyum'du. Bir iş yapacağın zaman diyor kendine şu soruları sor. Bir divan kur ve şunu sor. Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Niçin yaptın? Yani kim için yaptın? Allah içinse bu kalbi ilgilendiren bir ameldir. Tamam. Bunda sorun yok. Bu ihlastır. Nasıl yaptın? Kur'an ve sünnete göre yaptıysan bunda sorun yok. Ey bu amel senden makbuldur. İleriki derste bunu konuşacağız ileride. Ancak sen niçin yaptın? Allah için yaptın. Peki... Nasıl yaptın? Kafama göre yaptım. Nasıl yaptın? Falana göre yaptım. Nasıl yaptım? Allah takvimde böyle yazıyor. Bu din mi ya? İşte burada cehalet ortaya çıktı. Ama cehaleti hak sanarsa o zaman ilmin önünde duvarlar çeker. Çin seddi gibi kendi arasına mesafe koyar. Dolayısıyla burhanı oluşturmak gerekiyor. Mesela biz dediğimiz zaman er-Rahmanu ala arşa istewa örnek. Rahman olan Allah her şeye etti. Ya da Allah arşın üzerindedir. Hemen diyeceğiz ki bu insanı de değil. Mesela. Ya da başka mevzular her ne olursa. Hemen Kur'an ve sünnet. İlim elde etme yolları neydi? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet yani delil buradan olacak. Ve dedi ki ikincisi batıl bile olsa Ataların ve mensubu oldukları kavmin inançlarına körü körüne bağlanmak. Bunlar hepsi ilmin doğru akidenin anlaşılmasına engel teşkil eden sebeplerdir. Üçüncüsü velileri ve salih kimseleri sevmede aşırı giderek onları sahip oldukları mertebeden daha üst seviyeye çıkarmak. Ve Allah'tan başka kimsenin sahip olamayacağı sıfat ve fiilleri onlara vermek. Dikkat edin arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Haftaya sorarım bunları, tamam mı? Üçüncüyü söyleyeyim. Velileri ve salih kimseleri sevmede aşırı giderek onları sahip oldukları mertebeden daha üst seviyeye çıkarmak. Yani ne demek istiyoruz burada? Ne demek istiyoruz? Muhammed söyle bize ne demek istiyoruz? ve övümede aşırıya gitmek. Yani Mekkeli müşriklerin e, yaptıkları gibi onlardan e, yardım dilemek e, veya şefaat dilemek veya onların e, istendiğinde e, bir şey verebileceğine inanmak. Evet. Peki şimdi mesela ben şöyle diyeyim. Şimdi adam mübarek bir adam, hayırlı bir adam, ömrünü ibadetle geçirmiş, muttaki bir adam. Ölmüş ama ben şimdi yardım istediğim zaman ondan isteyemez miyim? Yani ben şimdi çağırdığım zaman yardıma gelir mi? O bize duymaz, yorulmaz. Gelir mi? Zer, Gelmez. Buyur Al-Kadir. Ben hocam zaten ifadiah suresinde böyledir bu. Biz de senden cevap bekliyorduk kardeşim, <gülüyor> ne güzel söyledin. Evet, evet. ne diyoruz orada? İyiyken evudu, iyiyken esta'in. Evet, ancak sana ibadet, ancak senin. Tamam da, peki arkadaşlar, tekrar ediyorum. <gülüyor> Çağırdığımda yardıma gelir mi? Gelmez. Gelmez. Gelmez. Ama gelir diye inananlar var, ne yapacağız? Hatay suresini gösterenler de var hocam. Nasıl? O, orada e, kendilerine rızık verdiğin, verdiklerin yoluna ilet. Ya Orada rızık bile yok ki ya mübarek. Nimet verdi. verdiğin. Nimet yani bu nimet, nimet sadece yemek değildir. Evet. Kendisine ilim verilmiş, kendisine takva verilmiş, kendisine yani hak verilmiş. Yani. Ve bununla dikkat edin, şuna dikkat edin. Bu, bu işte bu ayet. Arkadaşlar, özür dilerim şunu söyleyeyim. Dikkat edin, siz diyorsunuz ki, hayır bizim inancımıza göre, veli ve salih kimseler yardıma çağırdığımızda burada değilse gelmez. Yani Burada değilse derken yani canlı birinden yardım istemek meşrudur, o da yapabileceği bir şey istersiniz, onu da ileride konuşacağız. Bu derslerimizde hepsi var, akide ile alakalı. Ancak şunu soruyorum, siz diyorsunuz ki, yardıma çağırdığında gelmez, yardım da etmez çünkü o bir ilahın işidir, değil mi? ama şimdi şuradaki komşuya çıksak desek ki şimdi bu soruyu burada sordum komşulara sorsak ne derler gelir mi derler gelmez mi derler bir kısım komşular gelir tamam peki camiye gitsek desek ki ey müslümanlar yani ne dersiniz gelirler mi nasıl gelmez ya der mi demez mi İşte demin söylediğimiz ne arkadaşlar bakın körü körüne taklit ataların dinine uyma cehalet Bu ve benzeri şeyler. Bakınız nasıl sahih akidenin anlaşılmasına engel oluyor. Halbuki bizzat böyle inanan bir topluluğa Allah ne yaptı? Peygamberler gönderdi böyle inananlara. Bundan vazgeçmeleri için. Ancak onlar ne yapıyor? Hala bu inanç maalesef bu ümmete. Ancak aleyhissalatü vesselam söylüyor. Benim ümmetimde şirk görülecektir diyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Evet. Onları sahip oldukları mertebeden canlı olsun ölü olsun daha üst seviyeye çıkarmak ve Allah'tan başka kimsenin sahip olamayacağı sıfat ve fiilleri onlara vermek. Bir ilaha ait sıfatları ne yapmak? Yaratılmışlara vermek. Ey Allah Azze ve Celle semidir biz diyoruz ki o falan da işitiyor bizi haşa. Allah Azze ve Celle... Basirdir, görendir. Biz diyoruz ki onla, o da görüyor haşa. Veya çağırdığında yardıma geliyor. Geçen hafta hani o kadonun misalini vermiştik. Kadokak diyor yani hani bir yani dolayısıyla maalesef böyle tehlikeli durumlar var. Dördüncüsü insanın kudretine ve Allah'ın insana bahşettiği ilim, bilgi ve buluşlara aldanmak. İnsanın kudretine ve insanın kudretine yani insanın gücüne Ve Allah'ın insana bahşettiği ilim, bilgi ve buluşlara aldanmak. Bununla beraber Allah'ın kapsayıcı kudretinden ve geniş ilminden insana her şeyi onun verdiği gerçeğinden gafil kalmak. Yani insanın kendini güçlü görmesi, aklını merkeze koyması, aklını daha doğrusu akıl değil nefsini ilah edinmesi, buna güvenmesi ve bu nimetler sebebiyle her şeyi çözeceğini düşünmesidir. Beşincisi anne babanın toplumun eğitim ve iletişim vasıtalarının dejenere olması. Anne ve baba dejenere olmuş toplumun toplum aynı şekilde eğitim ve iletişim vasıtaları batıl bir şekilde kullanılması sahih akidenin öğrenilmesine engel teşkil etmektedir. Yani şu an mevcut teknoloji Hakkın ve hakikatin anlaşılmasında kullanılsa şu toplum kalitesi ciddi manada değişir. Ancak mesela açınız televizyonları bunlar ifsad için çalıştığından, internetler aynı şekilde bunu yaptığından dolayısıyla yine doğru akideden sapma sebepler arasında bu da zikredilebilir. Son olarak birkaç örnekle bitiriyorum inşallah. 3-4 dakikam kaldı dersi bitirmeme. Salih insanların doğru akideyi savunma çabalarından bazı örnekler verelim. Yani tarih boyunca bu akide vardı ve bu sahih akideyi koruma çabaları bizden önceki ilim ehli veyahut selefimiz tarafından yapılmıştır. Allah subhanehu ve teala rahmeti ve hikmetinin gereği olarak bu ümmetin dininin ve inancının bozulan kısımlarını düzelten alimleri ortaya çıkarmıştır. Bu bozulma tarih boyunca insanların risaletin izlerinden uzaklaşmaları, cahaletlerin artması, bidatlerin yayılması sebebiyle olmuştur. Bu üstün şahsiyetlerin bazıları şunlardır. Yani bu akideyi koruma çabası veren bu şahsiyetlerden bazı örnekler verecek olursak Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın vefatından sonra ne yaptı? Araplardan bir kısmının dinden çıktıkları zaman bunlara karşı mücadele etti. Bunlar ne demişlerdi? Aleyhisselatü vesselam vefat edince bir farzı terk ettiler. Yani terk etmek istediler. Neydi o? Zekat. Evet, zekat vermeyi izlediler. Biz Aleyhisselam'a biat etmiştik bu konuda. O Vefat etti, anlaşma bozuldu gibisinden. Halbuki dinin esaslarından bir tanesidir. Ebubekir radıyallahu anh ya da yalancı peygamberlere karşı verdiği mücadele. Amr radıyallahu anh muteşbihata dalan adama karşı tavrıyla bu da Omar radiyallahu Sabir bin Isl el Hanzali et temimi el Iraki olan tauru, mitshebi ayetler hususunda çok soru soran bu adamı, Omar radiyallahu kırbaçlatmış yani mitshebi olan ayetler yani açık olmayan anlamı açık olmayan hükmü açık olmayan ayetler konusunda çok soru soran adama, Omar radiyallahu onu kırbaçlatıyor tövbe edip tövbesinden tövbesinde sebat edene kadar da cezayı tekrar ettiriyor. Ve yine Ali radıyallahu an kendisi hakkında aşırılığa gidenlere ve haricilere karşı mücadelesi. Dikkat ediniz. Yani Ali radıyallahu an şu an hayatta olsaydı başta şu an onu ilahlaştıranlara, onu peygamber sayanlara onlara karşı mücadele ederdi. Hani biz Ali'yiz diyenler. Hani dedim ya bazı peygamberler kendilerini nispet edenlerden beridir. Ali radıyallahu anh da bunların sapıklıklarından beridir. Rafidiileri kastediyorum. Abdullah ibn Umar ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhum ilk ortaya çıkan kaderilere verdikleri cevaplarla yani bu kaderiye fırkası kaderi inkar eden fırkadır. Dikkat edin bunlar da biz Müslümanız diyorlardı. Bunları da göreceğiz arkadaşlar derslerde. Bunlardan sonra gelen yol gösterici alimler. hasan al Basri, Imam Abu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi, Darimi, Ahmet ibn Hanbel, ibn Huzeyme, ibn Batta, Ibn Mende, İbni Abdülber, Şeyhul İslam, Ibn Teymiye, öğrencisi İbni Kayyim ile bid'at ve kelam ehlini ve sapık fırkaları reddeden diğer alimler. Ve yine aynı şekilde Şeyh Muhammed Es-Sanani ve yine Es-Şevkani Allah hepsine rahmet etsin. Allah Azze ve Celle onların bu mücadelelerinden ötürü ecirlerini bol bol versin. Allah Azze ve Celle onların ortaya koyduğu sahih ilmi, ilimden istifade eden, sahih menheç üzerinde yürüyen salih kullarından etsin bizleri. Ben burada e, akide ile ilgili bugünkü dersimizi noktalıyorum. Birazdan fıkıh dersine başlayacağız. 15 dakika dakikamı olaverdikten sonra veya 10 dakika mı bilmiyorum. Ondan sonra fıkıh dersine başlayacağız Allah nasip ederse. Önümüzdeki hafta yani biz şu an altyapısını oluşturmaya çalıştık. 1-2 haftadır. Önümüzdeki hafta imanın kapsamı nedir? İmandan, iman neyi kapsıyor? Yani dil, dili mi kapsıyor, kalbi mi yoksa azaları mı? Kim bununla ilgili ne demiş? Buradan başlayarak bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. En door bilen Allah subhanahu wa taalet. Hij zei, Allah waalem. maar Allah is Muhammad is alem, Muhammad is Allah is alem, hij is alem, illa is alem, hij